Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Günün ilk kampanyasının sahibi Gazi Üniversitesi öğrencileri Gazi Üniversitesi Bölünemez talebiyle başlattıkları kampanyalarına kulak verelim. Gündemdeki haberler derin bir mazisi olan ve Türkiye'nin gözde üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi'nin bazı fakültelerinin bir düzenleme ile yeni açılacak Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne devredileceğine dair işaretler içermektedir. Bilindiği gibi bir üniversiteyi üniversite yapan mazisi ve markalaşmış ismidir. Binlerce öğrenci üniversite tercihini yaparken bu hususu göz önünde bulundurmuştur. Bu düzenleme öğrencilerin emeklerine yapılan bir saygısızlıktır. Türkiye'nin en iyi 6. üniversitesi olmaya hak kazanan, Türkiye'de en çok kişiye eğitim veren 2. üniversite konumunda olan birçok bilim adamı, siyasetçi, yazar, sanatçı yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden üniversitemizin hukuk, tıp, Dış hekimliği, eczacılık, mühendislik ve mimarlık fakültelerinin Gazi Üniversitesi bünyesinden ayrılması kesinlikle kabul edilemez. Dogusunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını barındıran üniversitemizin Türkiye'de çok iyi sıralamalarda olan ve bilim üreten fakültelerinden Gazi isminin silinmesine Gazinin öğrenciler olarak karşıyız ve her zaman da karşı olacağız diyen kampanyayı bugüne kadar change.org'da 25.335 kişi desteklemiş. Sıradaki kampanya için şimdi Tekirdağ'a uzanıyoruz. Yonca Saban'ın Tekirdağ Melek Barınağı'na yardım edilmesini duyarlı vatandaşlarından rica ediyorum diyerek başlattığı kampanyaya birlikte göz atalım. Tekirdağ'daki Melek Barınağı 400'e yakın köpeğe kucak açmış. İçlerinde engelli hayvanlarında olduğu çok özel bir barınak. Bu barınağın başına sadece iki kişi getirilmiş ve maddi manevi zorluklar içerisindeler. Kira, mama, klinik, elektrik borçları had safhada. Böylesine kendisini adamış insanlar çok az. Düzenli olarak ayda 100 kişi mama gönderse bile ciddi anlamda destek sağlamış oluruz. Hadi birlik olup bu güzel insanlara yardımcı olalım. Tekirdağ Melek Barınağı Kayıköy'ü girişinde bulunuyor. Sevgi sizinle olsun diyor Yonca Saban bu kampanyasında. Ve şimdi sıradaki kampanya için biraz daha uzaklara taa Kanada'ya uzanıyoruz. Wallahalla Wilderness Society'nin British Columbia'nın Yaşlı yağmur ormanlarını koruyun talebiyle başlattığı kampanyaya birlikte kulak verelim. Kanada'nın en eski, en bozulmamış ormanlarından birinin yok olma riski altında olduğunu biliyor muydunuz? British Columbia'nın orta South Kirk dağlarında yaşlı ağaçlar sonsuza kadar kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Buranın korunması ve park ilan edilmesini istiyoruz. Binlerce yıldır kesintisiz büyümekte olan bu orman, çapları 4 metreye kadar varan çok yaşlı ağaçlara Ev sahipliği yapıyor. Sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle çok sayıdaki araştırmaya konu olan Orta Sağ Kırık Dağı'nda ve onun ekosistemine sahip çıkmalıyız. Karibu'nun park ilan edilmesi için lütfen bu kampanyayı imzalayın diyen topluluğun kampanyasını da bugüne kadar 29.095 kişi imzalayarak destek vermiş Change.org Kanada'da. Sıradaki kampanya için şimdi İzmir'deyiz. Urla Demircili sahiline Deşarj edilen amonyaklı asitli balık çiftliği atık suyunu durdur talebiyle kampanyasını başlatan Mehmet Asparu'yu dinleyelim. Demircili sahiline döşenen balık çiftliği besleme ve deşarj boruları büyük bir sorun. Kış mevsimine fırsat bilip boruları denize uzatan doğa düşmanı firma Demircili köyüne istilav ederek yayılmaya devam etmekte. Ne durdurma kararlarını dinliyor ne de kıyıdaki özel plaj işletmelerinin ticari haklarına saygı gösteriyor. Atık olarak denize boşalttıkları amonyaklı, asitli, pis kokulu, balçıklı su denizdeki doğal hayata zarar vermekte. Deniz suyuna verdiği bu zarar aynı zamanda insan sağlığı içinde tehlikeli. Bu doğa katliamına sessiz kalmayalım diyor Asparuk bu kampanyasına ve şu ana kadar da 3189 kişi imzalayarak destek vermiş. Sırada Ahmet Bozkurt'un dikey geçiş sınavı kontenjanlarının Artmasını istiyoruz talebiyle başlattığı kampanya var. Bozkurt'a kulak verelim. Her sene ön lisans mezunları dikey geçiş sınavıyla bölümlerini lisansa tamamlayabiliyorlar. Ortalama 400 bin kişi bu sınava giriyor. Hal böyleyken üniversite kontenjanları çok düşük. Bütün kontenjanlar genelde 1 ila 5 kişi arasında değişmekte bölümlerde. Sınava giren kişiyi hesaba katarsak, ...büyük bir boşluk ortaya çıkıyor. Eğer biz ön lisans bölümünü kazanıp bitirdikten sonra tekrar sınava hazırlanıp... ...bölümümüzü yükseltmeye çalışıyorsak bunun da bir karşılığı olmalı. Çünkü binlerce ön lisans mezunu işsiz bununla birlikte tek çareleri ya DGS ya da KPSS'i. Bu kısıtlı imkanlardan faydalanmaksa çok zor. Bu yüzden biz ön lisans mezunu öğrencilerin daha fazla mağdur edilmemesini istiyoruz... Ve DGS kontenjanlarının artmasını talep ediyoruz. Sen de imzala paylaş ve desteğini göster diyor Bozkurt. Ve onun çağrısına şu ana kadar 735 kişi destek vermiş. Ve geldik son kampanyamıza. Türk Telekom port sorununu kökten çözsün talebiyle başlatmış Yasin Söylemez. Bu kampanyasını söylemez şöyle diyor. Bölgesel olarak ile destekleyen altyapılarda hız alınabiliyorken port yok bahanesiyle ADSL 1-16 mbps hızlarında sürünmek zorunda kalıyoruz. Port açtırmamız için Bölge Telekom Müdürlüğü'ne gitmemiz gerektiği söyleniyor. Portun ise ne zaman geleceği belli değil. 6 ayda sürebiliyor, 12 ayda. Çok şanslıysanız 1 ayda ayarlanabiliyorsunuz. İnternet. Dünya üzerinde temel ihtiyaç olarak görülürken ülkemizde bir ay internetsiz kalmak ne kadar bir kötü durumda olduğumuzu gösteriyor. Bu gerekli cihazlar temin edilene kadar müşteri mağdur ediliyor ve altyapı desteklediği halde VDS ile internet hızları kullanılamıyor. Bu cihaz ve aletleri yerli olarak üretilsin istiyoruz. Bu cihaz ve aleti üretip hızlıca müşteriye internet sağlanmalı. Her şeyi baştan salma yaparak yürütmek çok büyük hata. Bu sıkıntılardan yüz binlerce insan mağdur. Ve lütfen artık bizim sesimizi duyun, bize yardımcı olun. Ek olarak internet hızlarının yükselmesi ve daha indirimli ücretlerle internete kullanmak istiyoruz. İnternet sektörü Avrupa Birliği ülkelerinde milyar dolarlarla altyapı desteği alırken biz bu altyapının %50'sine bile sahip değiliz. Ülkemizin gelişmesi ve bilim teknoloji çağında ilerlemesini istiyorsak Temel ihtiyaçlarımıza önem vermek zorundayız. Bu gerekli çalışmaların yapılması tüm vatandaşların yararına olacak. Destekleriniz için teşekkür ediyorum diyor söylemez bu kampanyasında ve 1684 kişi imzalarıyla şu ana kadar destek vermiş ve sayı artmaya devam ediyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esiyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org'da bir imza kampanyası başlatabilirsiniz başlattığınız kampanyayla programımıza haberdar olabilirsiniz. Yani sabah yeni kampanyalarla buluşuncaya kadar esakkal